La, la, la, la, la, la, la, la, Anadolu bir yanda Yiğit yaşar koynunda Aşıklar destan yazar dağlarda Kuzusuna, kurduna, yunusuna, emraha Bütün alem kurban benim yurduma Lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai Benim memleketim Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Gerisi Allah terim, bir baştadır benim memleketim. bir başt. Merhabalar akademiye hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Ee, geçtiğimiz haftadan devamlı değerli hocamız Profesör Doktor Hasan Yazıcı'nın e, evinde yine e, konumuz hocam. Siz programımıza hoş geldiniz. Biz de sizin <gülüyor> evinize. Şimdi, Sağ olun. Var olun. Sağ olun. E, geçtiğimiz programda e, Hasan Yazıcı e, hocamızla bilim etiği, büyük oranda bilim etiği e, üzerinden mevzunun içerisine girmeye çalışmıştık. Şimdi bu hafta... E, daha spesifikleşip intihal, plejerizm yahut aşırma e, meselesine odaklanmayı planlıyoruz. Ama ben yine her zamanki gibi unuttum. E, girişte Ayten Altman'dan bir başkadır. Benim memleketim e, parçasını dinledik. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada Hasan hocamızın e, tercihi seçimi doğrultusunda. E, bizim memleketin nesi başkadır? Evet. Havasu, havası, su hava suyun suyu <gülüyor> <Sağolun>. ihtihali galiba. <gülüyor> bizim, memleket, bizim memleket esas tabii çok güzel memleket de çok başkalıkları da var. Şimdi ben bu, bu parçayı bir defa hakikaten çok sevdiğim parça. Ancak her seferinde bana böyle dinlerken, 1973-1970 falan o zamanlar ben ilk yurt dışındayken, ilk yaparken bu şarkıyı duydum, çok beğendim de yani. Döndük sonra buraya kısa bir zaman içinde bu şarkının e, bestesinin bize ayrı olmadığını öğrendi. Hı hı. Hatta işin kötü tarafı o da öğrenmiş bir yerlerden bir ünlü İngiliz hekimi e, bana bir toplantıda bunu hatırlattı. O toplantıda bu şarkıyı söylüyorlardı falan. Sonra bir şey etmeye başladım. E, utanmaya başladım. Esasında ne kadar yazık diyorum. Hakikaten ben falan de yazık. Bu da sevilen Ben sevmeye devam ediyorum. Ama ne yapalım işte bu, bu böyle bu da büyük şey. İntihal. Şimdi intihalden bahsederken e, bir defa gene bir çok kısa bir terminoloji. öylece. E, aşırmak diyenler tabii Türk dil kurumu da öyle diyor ama e, bunu büyük gibi olmasın ama galiba aşırmak deyimini ilk kullananlardanım ben. Evet, o, o yüzden. E, aşırmak da öyle. Hatta etinceye bakılırsa yağmalamak Hı. yani pelin ya diyoruz yağlamadı Ama Ünlü bir Amerikan yargıcı var Pozner diye. O oh, bundan birkaç yıl evvel ortaya koydu ki bu deyim yanlış. Hı. Çünkü mesela ben e, Mesut kardeşinin senin saatini çaktırmadan alırsam senin çağrıda aşırmış olurum. Ama sen sahasiz kalırsın. E, yani hırsızlıkta aşırmakla yarmalamakta onu almak var. Hı. Ama kimden alıyorsan onu ondan mahrum bırakıyorsun. Şimdi intihalde e, bu yok. O yerinde duruyor aslında Kopyalama. ha Otokopisini Heh. almak. İşte, işte, i̇şte Şimdi öyle dersek bizim toplumla e, ilişkilerini biraz daha iyi e, düşünebiliriz ki. Evet. Bizim için önemli bu. Evet. Belki Amerikalı, onlar da çok başka toplumlarda bir şeyler almışlar İngilizlerden almışlar. Ama daha da iyi açıklar gibi. Benim çok sevdiğim bir şey var. E, i̇ndihal açıklaması var. Bu Papaz adlı bir şey e, e, Yunanlı, Yunan kökenli bir New Yorklu bir dil bilimcinin. Bunu çok Ünlü bir kitap var. 1998'de çıkmış. E, Prejinizm, e, intihal ve kültür savaşı diye. Bunun esas teması e, Martin Luther King aşırması. E, Ay, çok mesut, ünlü evet. Martin Luther King, tereddütsüz e, yürek kahramanlarında e, bunun doktora doktoratezinin e, intihal olduğu hakkında çok ciddi veriler var. E, böyle sayfa sayfa karşılaştığı Hatta kendisi bile e, bir miktar onu şey yapmış. Her neyse... E, Kitapta bakın ne diyor baba Bu çok önemli. Hayır, aşırmak veya iddia et. ne vatana ihanet ne de seri halinde cinayet. Ancak bir aldatma ve kandırma örneği olması nedeniyle önemli bir suçtur. Aynı suç telif hakkı. Patenti ilgilendirdiğince cezai yaptırımı gerektirir. Aşırmacı hava basmak yolunda bir başkasının gözünden gözlüğünü aşırıp yol kesen eşkiyaya benzer. Aşırma şeytanca bir kandırmacayla Olmadığı gibi görünme çabasının da bir alaşımı. Aşırmakta bir göz boyama ve olumsuzluk vardır. Bu nedenle aşırmak sadece aşıranın karakterindeki zayıflığı göstermekte kalmaz. Aynı zamanda intihale kültüründe yay verip onun neden olan ülkenin genel karakterinin de bir aynasıdır. Ve o ülkenin eğitim sistemi oku yazarları ve hatta o ülkenin tüm insanlarının eleştirisel, eleştirel daha doğrusu, ve yaratıcı yetenekleri hakkında kitaplar dolusu bilgiler. Bu çok ciddi Çok Ha, şimdi baktığımız zaman... Basit bir teknik meseleden bahsetmiyoruz dolayısıyla. Efendim? Basit bir teknik mesele hayır, hayır Hayır, en hayır, hayır. Yani bir master tezinde mi? ne var, öbüründe ne var, öteye bir durum evet. var ortada. Ee, şimdi e, bir başka, benim çok çarpıcı bulduğum bir örnek daha vereyim size. Gene bu aşırma ve şarkı müzikle ilgili. Yıllardan beri söyleyip duyduğum, durduğum, pek de anlatamadığım etrafa. Şu meşhur bir key olayımız var biz. Hani... Şeylerde ee, tam papam, tam papam var ya, hani hmm. bir de sor, sor, sor, sorduğum iyi o hikaye. E, buna bakarsan bunun kökenine bu esasında TAPS diye bir nesne. T-A-P-S. Amerikalıların ulusal araçları kadar onlar için kutsal gibi bir maç. Hatta böyle ulusalcı bir Amerika'da söyledi o da ayağa kalkıyor elini böyle. Göğsüne koyuyor falan dinliyor. Bu Amerikan ordusunda esasında bir şey, e, yat borusu. Hı. Ta, onlar da İngilizlerden almışlar esasında ama. Orada şey etmiş, işte şey de buluyor akşam karargâhta. Şimdi bunları Amerika'daki askerler için, ölüyor askerler, gömerken bunlar uçanıyor. Bunu almışız biz, getirmişiz, Büyük Millet Meclisi'nde. Bizim rektörlüğün, İstanbul Üniversitesi yapıyorlardı mutlaka. Her yerde... Bunu çalıyoruz. Bu benim çok sinirime dokunan bir olay oldu. Yıllar evvel galiba Bush şeyi ziyaret ediyor Anıt Anıtkabir. Anıtkabir'de bu çalınıyor. Şimdi böyle çalınırken Bush güldü gibi geldi bana bilemiyorum. Çok da kızdım ben. Çünkü tanıyor yani çok kötü bir şey. Kendi ülkesinin çok kutsal bir şey. Her yıl Amerika'da, Amerikan ortaokullarında bu, bunu boruyla çalınıyor bu. Hı -hı. Bunun yarışmaları yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Tamam Şimdi sen bunu alıyorsun. Türkiye, tüm dünyaya haklı olarak diyor, bizim kurtarıcı Mustafa. Adamcağız orada yatıyor. Orada gelip insanların önünde bunu çalıyorsun. Ya, çok kötü bir olay. Anıtkabı telefon ettim ben. Bir sen albay bay. çıktı. Dedim ki <gülüyor> albayım dedim gözünü seveyim. Bu, niye yapıyoruz bunu? Adam hemen anladı cin gibi e, Hocam dedi bunu ben, ben de evvel başlamış dedi galiba 1956-58'de yani Antikamik'te beraber bu iş olmuş dedi. Hı. Ya ne olur şunu değiştirelim ya. Bu bana çok kötü geliyor. Yani ama ne, burada utan mesela bir örnek daha benzer. Bilmem şey Türk bir, yani de bir İngiliz ziyaretçiyle profesör bir hanım şey dinliyoruz. E, Türkçe caz dinliyoruz. Herkes... O İngiliz hanım dışında dinleyenler şey, e, beyaz Türklerdi galiba. <gülüyor> beyaz Türkler dinliyorlar. Bitti şarkıyı şey işte müzik bitti. Bunlar İngilizce "one more" diye bağlıyorlar. Şimdi İngiliz <gülüyor> dedi, "Niye one more diyorlar?" dedi. Tamam mı? İşte öyle, o Latince de demiyor, İslami demiyor. Dedi. "One more" deyince daha bir cazın içine girmiş gibi kendini düşünüyor. Şimdi kadar verdiğim örnekler hep işte batıyı taklit Ama aynı şey doğuyu taklitte var. Hani o şey var ya hani e, kaf patlatmak, ayn çatlatmak hı. falan diye Arapça böyle sanki cidde evet. İslam evet. gibi. Böyle cenazelerde Ay aynı, aynı olay var. O böyle çok, daha söylediği zaman daha bir kutsal oluyormuş gibi geliyor. Ne kadar gırtlaktan evet. gırtlak olursa ta tamamen yanlış. Affedersiniz ama ahlaksızlığı da bu götürüyor. Yani Tanrısına inanıyor, inanmıyor, biraz inanıyor, çok inanıyor, her neyse. Tamam mı? Ama şunu anlayarak, kafasında düşünerek yapamamak çok kötü bir şey. Sakın şey diyorum sanmayın. Yani zoraki işte şunu yaptıralım, bunu yap. Değil. Ama anlasın millet ya. Bir karar versin. Anlayıp olsun. Hani inananlar, inanmayanlar falan var ya. Bir de, bir de anlayanlar gelmesi. Şimdi bu anlayanlar meselesi çok. Bu bakımda yani şu taklitçilikten vazgeçmemiz lazım. Dönerim. hem ne batı taklitçiliği ne doğu taklitçiliği şu gelelim bu aşırma meselesine şimdi intihar şimdi burada yetişen toplumda intihar bir yerde kaçınılmaz gibi e, olmaya başlıyor benim kişisel bu intihalle meselem Tabii programcı meselesinde ortaya çıktıydı. Ülke bir Akademisi kuruldu. İşte ben de onun e, ilk üyelerinden e, gibiyim. İlk değil Galiba bir sonraki seçilenler. Yani, e, orada Kazım Töke hocamız vardı, rahmetli. E, o bu işe çok şey yapıyor. İşte bir program kurdu. İşte bir bizden bir yayın çıkmış. Bizden o çıkan yayını yakalamışlar. Yurt dışında aşırma çelikliğine şey, e, ithal olduğunu. Ondan sonra hatta dergi demiş ki o üniversiteden bir daha demiş yayın kabul etmeyeceğiz. demiş. Bu Kâzım Hoca çok akıllı akıllı geldi. Böyle bir etik kurulu olması lazım bizlere de. Peki dedik. Tabii ve severek kurduk. E, Tamam. Başladık çalışmaya ancak hemen o şey ettik ki, ya bir de Sayın Doğramacı hikayesi var. Yani Sayın Doğramacı hikayesi çıkmış şeyde e, Uğur Mumcu gayet güzel anlatmış bunu espri anlatmış. Ama bir şey olmuyor. Dedik ki o zamanki Türk Evin Akademisyen yönetimi ben de yönetim kurulundayım. Arkadaşlar dedik bunu söylememiz lazım zaten Ama yaptığımız da gayet basit o zaman. Yani kimsenin Doğramacı'ya veya öbür o üniversitede yapanlara... Satmak satmak falan diye bir şey yok. Biz sadece eğer olayı hafif görürsün, olay yoksa hiç bir şey yapmayacağız tabii. Takip olay hafif görülüyorsa arkadaşa diyeceğiz ki öğretim üyesine veya başka birisi öğretmeni doğru herhangi birisi. Kardeşim yap, yapma, ayıptır. Çünkü, Türkiye Bilimler Akademisi bunu biliyor diyeceğiz. Başka iş şey yok. Eğer daha yani ağarsa, yaptırım hiç bir yaptırım yok, sadece <gülüyor> yaptırım gücümüz yok. Biraz daha aksa hem ona söyleyeceğiz. Hem de onun çalıştığı veya emekli olduğu kurumun en yüksek yürütme kuruluna söyleyecek. Üniversite senatosuna söyleyecek. Biz bunu yaptık. Güzel kararlar alındı. Tamam. 11 şey ettik. 3 arkadaş sapladık. Örneklerini verdik. Hepsi var. Getirdik Türkiye Birliği Akademisi Yönetim Kurulu'na. 10 şey 11'e 10. Başkan çekimsel kaldı. Her ne hikmetse. Evet. Ben... Diye. Bir gün sonra pat diye arkadaşlardan bir tanesi, bu başımıza bela getirildi yazdı. Ondansa bir tanesi daha öyle yazdı. Bu tartışmalar gitti böyle filan. Biz eti da istifa ettik, konseyden de ayrı olduk filan pıstık. Böyle gitti. Bu 98'si olay bitti. Geldi 2000 yılı filan. Bu sefer üniversite arası kuruldu. Demin dediğim gibi tüm doçentlik sınavlarında aşırıma yadık. Gözünü seveyim çok da bu. millet gazetesinde yazdık. Şu, önce doğal doğmuş özür dilsin dedik. Adam... ...şey açtı... Ee, ...ken... ...hala var. bilemiyorum... Ee, ...biliyorsunuz rahmetli oldu o amacı... ...ancak kendisi... ...tam kendisi mi açtı... ...yoksa böyle bir miktar dolduruşlar mı geldi... ...esasında... ...işte bilmem Pediatrik kurulu falan fıstık... ...insan şeyler toplandı, imzalar topladılar falan... ...vay... ...o da çok ilginç... ...şu arada yazmakta onları. <gülüyor> Bilmem Selçuk Üniversitesi beni kınıyan senatosu yazı yazdı. Bilmem ne üniversite yazdı. Tuhaf şeyler oldu. Nasıl yaparsın bunu söylersin hocamıza şunu diye. Neyse gittik. Ee, mahkemeye verdi. Mahkeme devam ediyor ama bir türlü söyleyemiyoruz mahkemede. Bu olay şey midir? yani ispatını da yapıyoruz. İşte hep doğalancı şöyle büyüktü. Ben anlıyorum kardeşim. Hepsi büyük lakıyor. <gülüyor> ama ama e, intihal. Ama intihal. Yani işte demin ki şarkı Hala hayla ben seviyorum ama böyle yani her şey mükemmel olması merak <gülüyor> olmadı bir türlü. Ş şahitler, mahitler, e, jüri e, yani şey jüriler pardon. 10 kişi daha tabii de değişiyor. Nedebiyoruz. Doğalancının yakınlarından dahil yargıç değişti iki defa. Ya bunların hepsi oldu. Hatırlığı gördü gitti geldi gitti geldi. Sonunda ee, ben kaybetmeyordum Avrupa İnsanlar Mahkemesi'ne gitti. Dava 7 yıl sürmüştü. 7 yıl Avrupa İnsanlar Mahkemesi'nde durdu. Hatta ben böyle hep içimde şey ya kardeşim Avrupa İnsanlar Mahkemesi'nin bir de zaman kavramı var. Yani. Ben size adalet aramak için müracaat ettim. Siz 7 sene Allah da galiba biraz şey yapayım şimdi. Hani demin etik dedik ya, bireysel ahlak olmaz. Burada ben de öyle biraz ahlaksızlığımdan bahsedeyim. Ben yazı yazmak üzereydim Avrupa Yasağı'nın Barkemesi kardeşim. Niye bekletiyorsunuz bu? Neyse <gülüyor> <para. gülüyor> karar çıktı ve karar tabii şey diye çıkmadı. İlginç tarafı, esas karar ben düzgün yargılamadım. Hı. Esas karar bu. Ve Avrupa İnsan Hakkı Mahkemesi çok güzel onu e, söylemiş. Bu arada bunu tartışmıyoruz biz. De. Bu tartış. bir Türkiye Bilimler Akademisi'nin etik kurulu başkanı batmış ince bunu yazıya atmış. Bunu söylemiş bir yerde. Daha evvel de söylemiş. Bu adam niye bunu söyleyemezsin? Esas sorun bu. İfade özgürlüğü meselesi. Tam ifade özgürlüğü. Tamamen tamam, ifade özgürlüğü. Neyse... Şimdi esas söylemek istediğim bu arada, bunu söylemiyor Avrupa bu İnsan Mahkemesi ama çok ilginç bir şey var. Kararda da var o. Bunu söylüyorum da etrafta yazdığımda. Diyor ki, e, bu arada diyor, böyle parantez içinde gibi, bir türlü anlayamadık diyor. Türk mahkemelerinde bir şeyin intihar olmasına karar vermek için ne gibi kıstaslar kullanıyorlar diyor. Bu esasında fevkalade haysiye çıkan bir olay tabii. Bu oldu, oldu. Neyse, bitti bu iş. Biz tazminatımızı, bize biraz da beraber, yani şey ile beraber, yeri ödediler... Şu bu. Fakat benim içimde hala yani bu İslam Üniversitesi etik kurulundayım falan. Orada bakıyoruz intihar şeyleri falan. Derken sevgili arkadaşlar bakın burada çok önemli. Bu kitabı dikkatle baktım bir konuşma için. Bu kitap Türkiye Bilimli Akademisi tarafından Bir de METİ'ye ilk kitabı diye yazılmış bir kitap. Ben bunları? bunu etken. Tamam. Bu kitabın şeyinde bir yerinde şeyden bahsediyor. Ee, şöyle bir Cümle var. İntihar değerlendirilmede yanlışlarla, e, doğulu yanlışı onu anlatıyor. Fikri ürünün eser olması gerekir diyor. Önemli olan kaynağın eser olması. Bu bakımdan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 10 Mayıs 2006 tarihli ve şu sayılı talihsiz kararı bu yolda olumsuz bir örnektir diyor. Anılan kararda, baştan beri anılan bilirkişi raporunda her kitabında el kitabı olduğu, anonim bulunmadığı, orijinal fikirler taşımadığı, bu nedenle vesaire kaynak gösterilmesine gerek olmadığı gerekçesi verilmiştir. Kar olaya gerekli olan noktadan, yani eser kavramından değil, her kitabından yaklaşmıştı Bu yanlıştır diyor. Bu kenar kuruluna söylüyor. Aa, benim davam. <gülüyor> Maalesef Türkiye İlmi Affedemisi'nin tabında... Bunun birim dava olduğuna doğrulama dağıt da gönderme yok. Ha, bu eğitmiş. Hala düşü. Çok eğitmiş. Yani korkuyor. Hala korkuyor. Bu, bu yok. Adlandığında söylenemiyor bir türlü. Heh. Sonra daha değişmek istemiyorum. Ama bu yanlış bir otor. Şey. Sonra Türkiye'nin marka denemesi de dağıldı biliyorsunuz. Evet. İşte şimdi bir Akademisi var vesaire şu bu. Yani biraz onu bir şey de ben. Türkiye İmlim Akademisi'nde 19. yüzyılın sonunda İstanbul'da hani üniversite oluyor, olmuyor, oluyor, olmuyor. Şey, aynı problem e, burada bu da var. Onun için tabii Türk aydınına hala çok önemli görevler düşüyor. Şu doğruyu söylemek ya ne olur. Yani doğruyu söylemek çok ciddi bir olay ve intihalin temelinde. E, İstanbul Üniversitesi Etik Kurulu'nda çalışırken e, değerli arkadaşlarla çalıştık. E, yıllar, şunu anladık bir defa e, bir böyle çok büyük kurallara gerek yok bir şeyin intihal mi değil mi. Şimdi demin konuştuğumuz örnek, yani Boğaziçi Üniversitesi'ndeki mekanik olarak bak bak tezlerin evet. 130 <gülüyor> dedi. Evet ama bir, bir, bir bilgisayar programı üzerinde. Bilgisayar tamam bir, ama bilgisayar olmuyor. Yetmiyor. Evet. Onu değerlendirmek lazım aldıktan sonra. Sadece benzerlik önemli değil. Diyelim ki master tezinde almış bir genç aday, bir paragraf almış. Gönderme yapmamış. Kocası düşer, der, kardeş lütfen şunu yapma. Ayıptı. Bir daha yaparsa bana bak, bu son olsun. Ama bunu Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı kurulmuş üniversite kurmuş, insan yaparsa, rektör yaparsa filan. Hele bundan özür dilemezse, o korkunç bir olay. Zaten bütün bu doğramacı tartışmasının temelinde de o yatıyordu. Ondan sonra hep şu an şekil bakımından sorulur bu intihar. Kaç sayfa almış, kaç kelime almış, ya önemli değil. Bir aldatıyor mu karşısındaki? En önemli kavram bu. Aldatmak. Şimdi ben çıksam, şurada ilkokul var. Beni konferans vermeye, Ver, çağırdılar. Şu aşağıda oraya gittim. Şimdi ben orada konferans veriyorum. Diyorum ki, sana daha gelmeyecek maktere kimler katsın, gelelim. Ben burada hiç kaynağını vermezsem, ya bu hocaneler de biliyor, maşallah <gülüyor> derler. Bu arada bunu ama söylemem lazım kaynağı. Ama gidip de şeyde, İslam Üniversitesi Evliyat Fakültesi'de, e, orada söylememe gerek yok. Yani, orada zaten referans e, alıyorlar. E, e, zaten veriyorlar. Şimdi. Onun için her yerde, bilmem İstanbul İdrası Edebiyat Fakültesi'nde şey veriyorum, hamletten bir İngiliz Edebiyatı'nda şey veriyorum. Diyorum ki, işte, veya işte bir Sezar'dan bir şey anlatıyorum. Diyorum ki, ben bir şey buraya geldim, ee, Sezar'ı gömmeye değil, övmeye geldikler. De. Ona böyle, bu iş, deneme gerek yok orada. Ama bunu gene gelip de, kaliteli ortada söylerken buna gerek var. Onun için referans da ad yani kaynak göstermek de görecek oluyor. Bunu ne anlaması lazım? Biliyorum. Ama bu bahsettiğiniz eş, e, yazılar, kamuya, kamuyla paylaşılan yazılar, bir makale mesela dergide yayınlanıyorsa <gülüyor> aynı bir meydanda konuşmak gibidir. Bir örnek vereceğiz. Bir yani örnek vereyim. Yıllar evvel bilim teknikte oldu. Jume bilim tekte bir zamanlar ben çok yazardım ya. Şimdi e, bir takım şeylerden dolayı yazmıyor. Biraz kusuyorum onlara da. 367 olayından esasında. Son yazım oldu. 367'in çok yanlış olduğunu yazmıştım ben. Bir tabi bu kocalar hayırdırdılar. Bunu... Gal galiba kapandı zaten. Yani bilim teknik kapandı zaten. Evet. Başka şey çıkıyor ama bilim teknik kapandı. Çünkü orada şöyle bir şey var. Birisi yazı yazmış. Diyor ki e Art bilmem kimin yazı aldı şey olarak e genç bir genç bir adam olarak portresi diyor. Tamam mı? O tabi şeyden James Joyce'un The Portrait Alan Artist as a Young Man'den alındı. Allah tamam, çok güzel. Şimdi olursan eğer şeyde İrlanda'da veya Boston'da herhangi bir şey yaparsan Dublin'e ocağa yok söylemiyor. Herkes bir oldu. Benim. Evet. Hayır bir onu bilim teklifte yaparken tamam. Hmm. Oraya ufak notu koymak gerekiyor. Toplu. Yani Boston'un veya Dublin'in kendi şeyini bildiği başka benim ee, bildiğim Başka, Mesela ben gittim, daha çok banal örnekleyeyim istersen. Ben gittim bir yerde Arjantin'de şey yapıyor. ey Arjantin, ey Putin diyorum. Tamam mı? Sayın Cumhurbaşkanı'nın şey, ey lafı var. <gülüyor> ya adam ne güzel konuşuyor. Ey. <gülüyor> yani burada <bunu>, onu söyleme gerek <gülüyor> herkes biliyor onu. Ama Arjantin'de topluma gerek var. O, O görecelik çok önemli. Yani orada... Aldatmamak lazım insan. Aldatmazsa şey yok. intihalin temelinde ilk başta okuduğum var. Göz boyamaya çalış. aldatmak var. Ha bu işte taklidin ahlaks. Şöyle isterseniz bağlıyorum. İntihar taklidin ahlaksızlık da bilinçliği olan şekli. Çok kötü bir olay. Böyle. Ee, e, evet yani tam zamanında e, şey yaptık çünkü programımızın yine... Öğren sonun geldi. Son geldi. <gülüyor> ee, eklemek istediğiniz son bir yok, yok, yok, nokta varsa. Yok, yok sağ olun sağ olun. Ee, ne olur hakikaten bu hakikaten çok içten söylüyorum. Bu taklit meselesi. Belki ondan dolayı da yargımız dahi ondan dolayı e, gelişemiyor. Yani her bir şeyimiz ondan gelişemiyor. Bu çok ciddi bir olma. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık güzel hocam. Demek, Önümüzdeki demek. hafta tekrar görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.